2041 Ebu Şüreyb El-Huzay'da Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Komşusuna saygı göstersin İkramda bulunsun Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Misafirine bir gün bir gece Ağırlama ikramında bulunsun Misafirlik ise 3 gündür Bundan sonrası sadakadır 2042 yine aynı 2043 yine aynı 2044 Noğlu Rivayet Ebu Hüreyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinizin içeceğine sinek düştüğünde onu içine daldırsın sonra çıkarıp atsın. Çünkü onun kanatlarının birinde hastalık diğerinde şifa vardır. 2045 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam birinizin yemek ve su kabına sinek düştüğünde onu içine batırsın sonra çıkarıp atsın. Çünkü onun kanatlarının birinde hastalık diğerinde şifa vardır. Tabi alana. 2046 Cabir'den. Aleyhissalatü vesselam. Mümin tek bir bağırsakla yer. Kafir ise 7 bağırsakla yer. Evet. 2047 ve 2048 ne olur rivayetler. Ve 2049 no'lu rivayetler. Aynı. 2050 ne olur rivayet Cabir'den. Aleyhissalatü vesselam. Bir kişinin yemeği iki kişiye. iki kişinin yemeği dört kişiye. Dört kişinin yemeği ise... 8 kişiye yeter buyurdu. 2051 Ömer bin Ebu Selam'dan. Aleyhisselatu vesselam Allah'ın adıyla besmele çekerek ve önünden ye buyurdu. Bu Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve öveyi olur. 2052 ne olur rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhisselatu vesselama büyük bir tas getirildi. Kilit yemeği getirildi. O da kenarından yanlarından yiyin ortasından yemeyin çünkü bereket onun ortasına iner buyurdu 2053 Esma binti Ebu Bekir'den Esma'ya bir trit yemeği getirildi o yemeğin şiddetli sıcaklığı ve buharı gidinceye kadar örtülmesini emreder ve ben gerçekten ve vesselam bu daha bereketlidir buyururken işittim derdi 2054 Cabir bin Abdullah'tan ve vesselam bir gün elimi tutup beni evine götürdü ve hiç sabah yemeği var mı buyurdu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a ekmek parçaları çıkarıldı. O da hiç katık yok mu dedi. Evdekiler hayır sadece biraz sirke var dedi. ve Vesselam onu getirin. Sirke ne güzel katıktır buyurdu. 2055 Ayşe annemizden ve Vesselam sirke ne güzel katındı, katıktır buyurdu. 2056 Enes'ten ve Vesselam'a içinde kabak ve kurutulmuş et bulunan bir çorba getirildi. Sonra baktım ki ve Vesselam yemeğin içinde kabak araştırıyor. 2057 yine aynı. 2058 Ebu Said El-Hudr'den Aleyhissalatü Vesselam'a Aleyhissalatü Vesselam, vesselam zeytinyağı yiyin. Çünkü o mübarektir. Onu katık yapın. Onunla saçınızı yağlayın. Zira o mübarek bir ağaçtan çıkar. Buyurdu. 2059 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Kim şu bitkiden yani sarımsaktan yerse kokusu ağzından gidinceye kadar camiye sakın gelmesin. 2060 Ümmü Eyüp'den Aleyhissalatü Vesselam bize konuk oldu. Biz de içinde şu sebzelerin bağısından bir şey bulunan bir yemek yapmaya çalıştık. Sonra bu yemeği Aleyhissalatü Vesselam'a getirdiğimizde o ondan hoşlanmadı ve ashabına siz yiyin. Çünkü ben sizden biri değilim. Doğrusu ben arkadaşımı yani Cibri'li incitmekten endişe ediyorum. O yemekte sarımsak vardı. 2061 Ebu Musa'dan derken yemek geldi. Yemekte tavuk eti vardı. Orada bulunan toplulukta Teymül oğullarından kızıl renkli bir adam da vardı. O yemeğe yaklaşmadı. Bunun üzerine Ebu Musa ona yaklaş. Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'ı ondan yerken gördüm buyurdu. 2062 Ebu Musa'dan o tavuktan bahsederek Ali sallallahu aleyhi ve selamı onu yerken gördüm buyurdu. 2063 Ebu Said el-Hudri'den Ali sallallahu aleyhi ve sadece müminle arkadaşlık yap ve yemeğini yalnız muktaytı olan yesin buyurdu. 2064 Abdullah bin Cafer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam Salatalığı taze, hurma, taze hurmalarken yerken, taze hurmayla yerken gördüm. 2065 Cebele bin Suhaim'dan. Biz Medine'deydik derken bize bir kıtlık isabet etti. Bundan dolayı İbn-i Zübeyir bize yiyecek olarak hurma veriyordu. i̇bn Ömer ise bize uğruyor ve şöyle diyordu. İkişer ikişer yemeyin, Zira ve Vesselam kişinin arkadaşından izin alıp yemesi hariç ikişer ikişer yemeyi yasakladı. 2066, Ebur Rical'dan, o da annesi Amra'dan. Aleyhissalatü vesselam, iki veya üç defa Ayşe, içinde kuru hurma bulunmayan bir evin sakinleri açtır buyurdu. 2067, Ayşe annemizden, ve vesselam, yanlarında kuru hurma bulunan ev sakinleri aç kalmaz buyurdu. 2068, Enes'ten, Aleyhissalatü vesselam, kuru hurma hediye edildi, o da hemen onları dağıtmaya tehdiyeye başladı 2069 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim elinde et bulaşığı kokusu olduğu halde uyur da kendisine bir bela isabet ederse o sadece kendisini kınasın 2070 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam üzerinde sarı boya lekesi gördü Abdurrahman bin Avfa bu durumu nedir dedi o da evlendim bunun üzerine bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdu 2071 Sakif, Osman et sakifiden Sakif kabilesinden bir gözü kör olan bir adamdan Katadeh demiş ki bu adama maruf denilirdi yani iyilikle nitelenir ölürdü. Eğer ismi Zübeyir bin Osman değilse isminin ne olduğunu bilmiyorum ve Vesselam şöyle buyurdu düğün yemeği birinci gün haktır yapılması ve gidilmesi gerekli bir iş ve bir vecibedir İki, ikinci gün yadırganmayan bir iyilik, üçüncü gün ise duysunlar ve görsünler diye yapılan bir iştir buyurdu. 2072 Ebu Hureyre'den En kötü yemek zenginlerin davet edildiği, yoksulların terk edildiği düğün ve ziyafet yemeğidir. Kim meşru daveti kabul etmeyip terk ederse Allah'a ve Resulü'ne isyan etmiş olur buyurdu. 2073 Enes'ten o şöyle dedi. Bir yemek yapmış olan bir adam Ali serrat ve sallama geldi ve onu davet etti. Yemeğe buyurun dedi. Ali serrat ve sallam da ona işaret ederek beraber geliniz manasında Ayşe'yi gösterdi. O hayır dedi. Ali serrat ve sallam da ondan yüz çevirdi. O ikinci defa ona yemeğe buyurun manasında işaret etti. Ali serrat ve sallam da ona aynı şekilde beraber geliriz manasında işaret etti. O kabul etmeyince Ali serrat ve sallam da ondan yüz çevirdi. O üçüncü defa ona yemeğe buyurun manasına işaret etti. Aleyhisselatü Vesselam da ona bu da gelsin dedi. O da peki o da gelsin dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ile Ayşe annemiz onunla beraber gidip yemeği yediler. 2074 Ebu Mesut'tan. Ebu Şuaib isimli bir adam onun kasap bir kölesi vardı. Geldi ve kölesine bana bir yemek yap Aleyhisselatü Vesselam'dan beş kişiden biri olarak davet edeceğim dedi. Kölek, köle yemeği yaptı. O da Aleyhisselatü Vesselam'a beş kişilik bir misafir topluluğunun biri olarak davet etti. Sonra onların peşine bir adam takıldı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam doğrusu sen bizi beş kişiden biri olarak davet ettin. Bu bizim peşimize takılan bir adamdır. Artık dilersen ona izin ver. Dilersen onu bırak. Ebu Mesud o da izin verdi. 2075 Enes'ten. ve vesselam Ayşe'nin kadınlara üstünlüğü, Tritin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. 2076 Haris bin Nefer'den. Babam beni Osman'ın başkanlığı halifeliği zamanında evlendirdi. Halis salat vesselam'ın asabından bir topluluğu düğünü yemeğine davet etti. Davet ettiklerinin arasında çok yaşlı biri olan Saffan bin Umeyye'de de vardı. Derken o şöyle dedi. Muhakkak geldi salat vesselam Eti ısıra ısıra yiyin çünkü bu daha lezzetli ve daha hoştur buyurdu. 2077 Ebu Cuheyfe'den Aleyhissalatü Vesselam ben yaslanarak yemem Duyurdu. 2078 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Turfanda bir şey yani ilk ürün getirildiğinde o Allah'ım bize şehrimizde, ürünümüzde müttümüzde ve sağımızda bereket üstüne bereket ver buyururdu. Sonra onu yanında bulunan çocukların en küçüğüne verirdi. 2079 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam birinizin hizmetçisi yemeği getirdiği zaman onu yemeğe oturtsun. Eğer kabul etmezse eline yiyecekten bir şey versin. 2080 Muhammed Bin Ziyad'dan Ben Ebu Hureyre'yi Aleyhisselatü Vesselam'dan Birinize hizmetçisi bir yemek getirdiğinde onu yanına yemeğe otursun veyahut bir iki lokma veya bir çinem versin. Çünkü yemeğin sıcaklığını ve dumanını o çekmiştir buyururken işittim. 2081 Ayşe annemizden ve Vesselam tatlıyı ve balı çok severdi. 2082 İbn Abbas'tan ve Vesselam bir gün heladan çıktı ardından kendisine yemek sunuldu yemeğe başlaması üzerine ona abdest almayacak mısın denildi. O da namaz mı kılıyorum ki abdest alayım buyurdu. 2083 yine aynı. 2084 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam cünüp olup da yemek veya uyumak istediğinde abdest alırdı. 2085 Ebu Zerden bana dostum sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye'de bulunup şöyle dedi. Bir çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularından bir evin sakinlerini araştır ve onları ondan birkaç kepçe alıp ver. 2086 Enes'ten ve Vesselam yemek koyup da yiyeceğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarın. Çünkü bu ayaklarınız için daha çok rahatlayıcıdır. 2087 Abdullah bin Amr'dan ve Vesselam Rahman'a ibadet edin. Selamı yayın ve yemek yedirin ki cennete giresiniz. Amin ya 2088 İbn Ömer'den. Ali sallallahu aleyhi ve bir yemeğe davet edildiğinizde davete icabet edin, davete gidin. 2089 Meymun annemizden. Ali sallallahu aleyhi ve tereyağına düşen farenin hükmünde onu etrafıyla beraber atın ve geri kalan yağı yiyin buyurdu. 2090 yine aynı. 2091 ve 92 yine aynı. 2093 Ebu Kuleyde'den ve Vesselam kim bir şey yerde yedikten sonra dişlerin arasında kalan kırıntıları çıkarırsa onu atsın. Diliyle çıkarıp ağzında dolaştığı şeyleri ise yutsun. Evet bu bab buraya kadar.